يا أيها الذين عمنوا تقووا الله قد تقاته ولا تموتون إلا بإنت مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من هذا جهات وبذ منهما رجالا كثيرة ونساء واتقوا الله الذي تسألون به بل أرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عمنوا تقووا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما. أما بعد، فأصطلح الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشرى الأمور مهتاثها، وكل مهتاث بدعة، وكل بدعة ضلالس، وكل دلالة في النار. ثم بعد Değerli kardeşler, Geçen hafta biliyorsunuz, ilim ve ilim öğretecek kimsenin dikkat etmesi gereken konulara değinmiştik. Bu haftada inşallah, ilim öğrenen, ilim talebesinin dikkat etmesi gereken, Önem vermesi gereken, Takınması gereken edep, Bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Ondan sonra, Size haber verdiğim, amellerin faziletleriyle ilgili konulara geçeceğiz yalnız önümüzdeki hafta inşallah Allah nasip ederse zilhicce ayı zilhicce ayında biliyorsunuz e, kurban e, kesimin söz konusu kurban ayı hac ayı e, vesaire, zilhicce ile ilgili zilhiccenin önemine binaen e, bir sohbet yapacağız inşallah Sadece bu çarşamba grubuna gelenler değil, bütün muhitlerdeki arkadaşlarımız davetlidir, haber veriniz. İnşallah kurbanla ilgili, ile ilgili bilgi vereceğiz. Ondan sonra da kurbanla yapacağımız çalışmayı görüşeceğiz inşallah, nasip olursa. Bilginiz olsun. Evet, bugün dedik ki ilim talebesinin edebi, öğrenen kimsenin takınması gereken tavır, Veyahut da dikkat etmesi gereken şeyler. Öncelikle size bir kısa anlatmak istiyorum. Zamanın birinde talebenin bir tanesi ilmi tahsil eder. Hocasından veyahut hocalarından. Ondan sonra izin ister. İşte tebliğ etmek için yahut insanlara anlatmak için vesaire. Hocası der ki senin bir eksiğin var. İlmi, siyaseti henüz öğrenmedin. Öncelikle bunu da bir şeye tahsilat ondan sonra. Ama bu senin tercihe bağlı bir şey. Yani bu mecbur değilsin de. Öğrenci de tamam benim için önemli değil. Ben şimdi ayrılabilirim, gidebilirim. Gerekli değil. Der ve çıkarıyorlar. Eski zamanda biliyorsunuz, ulaşım o kadar çok böyle hızlı ve çabuk olmadığı için bir köye gelir, ondan sonra orada konak var. Köylülerle konuşur, tanışır, ondan sonra onu misafir ederler. Ertesi gün, allah alem, Cuma ki Cuma için mescide gelirler, camiye gelirler. Bu ilmi tahsil eden talip de, öğrenci de gelir. Ve bakar ki hoca bir şeyler anlatıyor. Şunu yapmayın bu helal değil. Şunu yapmayın bu haram. Şöyle yaparsanız şöyle, böyle olur. Bunun cezası budur diye. Ondan sonra bakar ki söylediği şeylerin çoğu yanlış. Ondan sonra der ki orada cemaatin içinde bu hocanızın söylediği şeyler çoğu yanlıştır. Doğru söylemiyor. Ondan sonra cemaat kalkar. Ortalığı ver, ver, verirler ve <gülüyor> derler ki sen fitne çıkaracaksın. Fitneci misin derler, üzerine yürürler. İlim talebesi zar zor ellerinden kurtuluyor. Doğru ilmi tahsil ettiği hocasının yanına var. Ondan sonra <gülüyor> hocası der ki seni bekliyordum geri ama bu kadar erken geleceğini tahmin etmiyordum der. Hadiseyi anlatır ondan sonra, hoca da durumu bildiği için otur bakalım der. Üç ay veya da birkaç yıl daha ilim talep eder. İlmi, siyaseti. Ondan sonra çıkar yola. Artık hocası tamamıyla izin vermiştir. Yola çıktığında yine aynı köye gelir. Yalnız bu sefer sakal bırakır, kılın kıyafetinde bir değişiklik yapar. Ve köye daha gelir gelmez ben falanca yerden falanca hocanın Talebesi, ünlü hocanın talebesiyim der ve böyle tanıtır kendisini. Kendisine izzet, ikram, hat safhada. Yine iknam ederler. O gece konaklar, ertesi sabah mescide giderler. Yine aynı hoca. Hoca yine aynı şeylerden bahsediyor. Asıyor, kesiyor. Bu haram, bu helal. Söylediği şeylerimiz yani. Ondan sonra der ki, hani öğrendi ya bir takım şeyleri, Adam konuşmayı, imam konuşmayı bitirince, değerli cemaat bu hocanız o kadar değerli ki der. O kadar faziletli ki der. Bunun sakalından bir kıl koparan cennete girecek. <gülüyor> bunun sakalından bir kıl koparan şu kadar sevap kazanır. Ondan sonra cemaatin hepsi bu adamı hocanın hocanın tepesine üşüşürler ve bütün tüylerini, kıllarını yolarlar. Ve imam altta der ki ben seni bir yerden tanıyorum. Sen önceden gelmiş adamsın. Sen ilmi siyaseti iyi öğrenmişsin der. Buradan nereye gelmek istiyorum? Geçen haftaya atfen. her bildiğimiz şeyi her yerde söylemememiz gerekiyor. Bu bir ilmi siyasettir. Ama tabii ki hikayede olduğu kadar basit değil. Çok önemli. Ee, yerli yerince konuşmak lazım bugünkü konuyla bağlantılı olarak insanın elde edeceği ilim hiçbir zaman bitmez mutlaka öğreneceği bir takım şeyler vardır insan ölünceye kadar vefat edinceye kadar ilim talebesi mutlaka yeni şeyler öğrenmeye açıktır onun için Allah korusun kalbimizde yani herhangi bir şey oluşmasın bazen duyuyoruz maalesef ya ben her şeyi aldım öğrendim bitti kemale erdi Veyahut da tamam benim aracağım bu kadar deyip bir daha hiç ilim halkalarına, zikir halkasına, Kur'an halkasına katılmayan kardeşlerimiz oluyor. Bu eksik, yanlış bir düşünce. Evet. Allah Azze ve Celle bizi ilim halkalarından, zikir halkalarından onunla kastım yine ilim halkası ve Kur'an halkasıdır. Onlardan bizi geri koymasın. İstifade etmeyi nasip etsin. Evet. Birincisi, ilim talebesi mecliste, ilim meclisinde oturmasını bilir. Oturma adabına riayet eder. Bununla ilgili Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'ın riayet ettiği çok önemli bir hadis var. Hadis, Cibril hadisi diye meşhurdur. Birçoğumuz okumuştur veyahut da kıssasını dinlemiştir. Hadis Bukhari ve Müslim'de ittifaken rivayet edilir. Abdullah İbni Ömer İbni Hattab radıyallahu anh der ki, bir ara biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında günlerden bir gün oturuyorduk. Ve bir adam öyle bir adam ki elbisesi bembeyaz, saçları oldukça siyah, üzerinde hiç yolculuk eseri olmayan ve bizden de kimsenin tanımadığı bir adam yanımıza çıka geldi diyor. Sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına dizinin dibine oturdu. Dizlerinde onun dizine dayadı diyor. Ve ellerini de dizinin üzerine koydu. Ondan sonra hadis devam ediyor. Diyor ki Ya Resulallah akberni anil İslam. Ey Allah Resulü bana İslam'dan haber ver. Aleyhisselatü Vesselam ona cevap veriyor. Ondan sonra adam doğru söyledin diyor. Hem doğru söyledin tasdikliyor hem de sormaya devam ediyor. Sahabeler hayret ediyorlar. Hem soruyor hem de tasdikliyor diyor İmandan haber ver, imandan haber veriyor. Aleyhisselatü Vesselam. Tek tek imanın rukunlarını, altı rukunun sayıyor. İhsandan haber ver. Allah'ı görüyormuşçasına ibadettir diye Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor. Kıyametten haber ver kıyametten haber veriyor. E, vermiyor. Şöyle diyor Aleyhisselatü Vesselam. Onun bu e, hususta diyor soru, kendisine soru sorulan sorandan daha bilgili değildir diyor. Ama e, alametlerinden haber ver deyince alametlerinden haber veriyor. Ondan sonra hadisi ben özetle anlatıyorum. <gülüyor> sonra adam o bahsedilen, vasfedilen adam çekip gidiyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ey Ömer bunun kim olduğunu biliyor musun? Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor. Ömer radıyallahu an Diyor ki bu Cibril'di. Bir melek geliyor. insan suretinde. Subhanallah. Bu Cibril'di. Size dininizi öğretmek üzere geldi diyor. Yani sadece din değil. Bir edep, bir ahlak da öğretiyor aynı zamanda. Daha birçok şeyler öğretiyor. Nebi aleyhissalatü Vesselam yanına geliyor ve dizlerini çöküyor. Dizlerinin omuzuna dayıyor. Ona yakın oturuyor ve pür dikkat soruyor ve sorduklarına bir dikkat dinliyor. Demek ki ilim talebesi mecliste oturmasına, kalkmasına, hareketlerine dikkat eder. İlim meclisine yakışır şekilde oturur. Aynen Cibril Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. O bize öğretmiştir. Hani diyor ya aleyhissalatü size dininizi öğretmek için geldi. Dikkat edin buraya. İ İslam, iman, ihsan, kıyamet alametleri ve daha birçok şeyler. Edeb ve ahlak. Bu hususta ikinci hadisimiz Enes İbni Malik radıyallahu anh'dan rivayet edilen, Muhar'ın rivayet ettiği bir hadiste. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Aleyhisselatü Vesselam e, çıkar, dışarıya çıkar ve bu sırada Abdullah İbni Hazaga diye bir adamla karşılaşır. E, Aleyhisselatü Vesselam bu hadis uzun olsa gerek. Aleyhisselatü Vesselam konuşur. Ondan sonra bu adam ona der ki, benim babam kimdir? Benim babam kimdir diye soru sorar. Aleyhissalatü vesselam da ona senin baban Hudağa, Hudağa diye cevap verir. Sonra soruyu çoğaltır adam ve ee, aleyhissalatü vesselam der ki bana sormaya devam edin. Yani soru sormaya devam edin. Sonra Ömer radıyallahu an dizlerini çöker ve aleyhissalatü vesselamın huzuruna oturur ve der ki Radina billahi Rabben Allah'tan Rab olarak razı olduk. Ve bil İslami dinen İslam'dan da din olarak razı olduk. Ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Nebiyen, nebiyyen ale siratül da senden de yani Muhammed'den de nebi olarak peygamber olarak razı olduk der. Ondan sonra ale siratül sukut eder. Burada neden susmuyor? Neden Ali Sıratî ve Sıran böyle bir tavır takınıyor? Hatta başka hadislerde hatırladığım kadarıyla Ali Sıratî gazaplanıyor, sinirleniyor. Çünkü birçok soru soruyorlar. Benim babam kim diyor adam mesela? Benim babam kim diye soruyor. Bir sürü sorular çoğaltıyorlar lüzumsuzca. O yüzden Ali Sıratî ve sizden önceki ümmetlerin ümmetler çok soru sormakla helak oldular. Diyor. Yani hadiste e, helak sebeplerinden birini de bunu zikrediyor alemlere. Yani lüzumsuz, gereksiz yere soru sorma. ilgilendirmeyen hiç lazım olmayacak şeyleri sorma. Subhanallah. Bu sebeple helak oldular diyor. Onun için "Sorun bana, sorun bana." diye kızdığında Ömer radıyallahu an dizlerini çöküyor, karşısına oturuyor. Biz Allah'tan râzi olarak razı olduk. Din olarak İslam'dan ve Nebi olarak da senden diyor, Muhammed'den razı olduk diyor. Ondan sonra aleyhissalatü vesselam sukut ediyor. Ha, burada bizim arayacağımız ne? Yani ilim veren, öğreten kimsenin önünde diz çökmek. Özellikle tedrisatlarda, yani sohbet türü şeylerde değil de tedris olan böyle birebir e, Arapçadır, Kur'an eğitimidir, tecvid eğitimidir, ondan sonra diğer usul ilimleridir vesaire gibi. İlimlerde, karşılıklı oturulduğunda, bir mecliste oturulduğunda, yani çok dikkat etmek gerekiyor. Verilen ilimden azami derecede istifade etmek için, yani böyle uygun adabına uygun hareket etmek gerekiyor. Evet, ikincisi, ilim talebesi zikir meclislerinde, ilim halkalarında hazır bulunmaya ihtimam gösterir. Önem verir. Bu hususta Ebu Vakid'in Elleyfi radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste diyor ki bir ara Resulullah ve vesselam insanlarla birlikte mescitte oturuyordu. Üç tane insan geldi diyor. Üç tane, dikkat edin, üç tane insan. İki tanesi ve vesselam'a yaklaştılar. Birisi geri gitti. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında durdular o iki kişi. Onlardan bir tanesi diyor, ilim halkasında böyle sohbet halkasının içerisinde bir boşluk buldu oraya oturdu. Diğeri de o halkanın hemen gerisine oturdu. Arka tarafına oturdu. Üçüncüsü ise halkasını dönüp gitti. Sonra Aleyhisselatü Vesselam, Belli bir zaman sonra diyor ki size üç kişiden haber vereceğim. Üç kişiden dikkat edin diyor. Onlardan bir tanesi Allah'a sığınmıştır. Allah da onu onun onu barındırmayı kabul etmiştir. Diğeri utanmıştır. Allah da ondan utanır. İstihya etmiştir. Allah da ondan istihya etmiştir. Utanmıştır. Diğeri ise yüz çevirip geri dönmüştür. Allah da ondan yüz çevirmiştir diyor. Subhanallah. Evet. Mutefekun aleyh. Buhar ve Müslim'de üç kişinin haline bak. İlmin meclislerinde hazır olmak isteyen üç kişinin hali. İkisi özellikle geliyor, bir tanesi boşluklara giriyor, hemen oturuyor. Biri de utandığından <gülüyor> dolayı geride oturuyor. Bu ikisi hayırda. Üçüncüsü ise onun işi ise şair. O yüz çevirip geri dönmüş. İlim arkasından uzak durmuş. Hoşnut olmamış oradan. Meleklerin böyle kuşattığı, etrafı sardığı ve sükunetin indiği ilim meclisinden hoşnut olmamış, geri dönmüş. Allah da ondan yüz çeviriyor. Men aradan zikri fe inne lehu ma'işeten dankem ve nahşurhü yemmel kıyamete âmâ Kim zikrimden? Kur'an'dan, İslam'dan yüz çevirirse, onun için sıkıntılı bir hayat vardır diyor. Dikkat edin. Sıkıntılı bir hayat vardır. Ve biz onu kıyamet günü ama olarak, kör, iki gözü de kör ama, iki gözü de kör. Amâ olarak haşredir, haşrederiz. Öyle diriltiriz. Kale Rabbim, ne be haşerte ni Der ki, ey Rabbim, niçin beni amâ olarak haşrettin? Aile kedağı ki etti ki sana önceden ayetler gelmişti de sen böyle unutmuştun ve kedağı yeme işte sen de bugün böyle unutulursun yani sebep bu İlim meclislerinden geri durmamak gerekiyor. Üçüncüsü. Evet, ilim meclislerinde, zikir halkalarında oturulduğu zaman halka şeklinde, yani anlatılan şeylerin anlaşılacağı şekilde halka olarak oturmak gerekiyor. Etrafı çevrelemek ve yaklaşmak, böyle ayrı ayrı grup halinde oturmamak gerekiyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh'dan riayet edilen bir hadiste Diyor ki aleyhissalatü vesselam, bunu geçen hafta da rivayet etmiştik size. Cennet bahçelerine uğradığınız zaman orada oturunuz diyor. Dedi ki ey Allah Resulü cennet bahçesi nedir? Dedi ki hilak-ı zikir, zikir halkalaradır. Yani halka e, kast kastedilen işte bu çember anlatanın etrafında toplanma bir şekilde etrafında toplanma deniliyor. İlim meclisi yani. İlim meclislerinde halka oluşturmak. Demek ki ilim sahibi, ilmi talep eden öğrenci bir kimse ilim halkasına katılır. Oradaki e, halkanın içerisine dahil olur. Yahut da sayıları fazlaysa e, böyle anlaşılacak şekilde, anlatılan şey anlatılacak şekilde halka oluşturarak dinlerler. Dördüncüsü Alimlere ve büyüklere saygı göstermek. Allah Azze ve Cel, ya ayuhi la terfa'u aswatukum, nabiyyi. Ey iman edenler, seslerinizi Peygamber'in sesinin üzerine çıkartmayın. Walla tajharilahu bil qabli Ve onu Böyle sıradan birbirinizi çağırır gibi çağırmayın diyor. Entahbe de ateş oru. Sonra siz farkında olamazsınız da amelleriniz boşa gider diyor. Bakın Ali vesselam diri iken ona saygıyı Allah Azze ve Celle anlatıyor. Buna rağmen Ali sırati bağıranlar seslenenler vardı, seslerini yükseltenler vardı. Onun için ayet geliyor zaten. Onun için Ömer radıyallahu anh mescitte bir gün oturur, iki tane adam Ömer radıyallahu anh'ın halifeli dönümünde. İki tane adam birbiriyle iki, iki, yüksek sesle konuşurlar ve onlara şöyle bir çakıl taşı atar mescidin içinde ne oluyor size diye. Onlar da haber verir, biz falanca gördük. Eğer buralı olsaydınız sizin canınızı yakardım diyor. Sesinizi yükseltmeyin yani. Özellikle Ali'ssüretü ve Sırâhın bunun Yani e, Mescid-i Nebevi'de, kabrin etrafında diri iken ses yükseltilmediği gibi ölü iken de yükseltilmez. Onun için Allah nasip eder de gidersen göreceksiniz. Oralarda mesela e, ambulansların sesi o Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında veya bahçesinde ambulansların sesi bile yükseltilmez. Buna çok azami dikkat ederler. Ha buradan nereye geliyoruz? Ali Sıratu vesselama ses yükseltilmiyorsa alimlere de saygılı olmak gerekiyor. Tabii ki Ali Sıratu vesselama e, yapılan ayrıcalık alimler için söz konusu değil. Ancak alimler el ulema u varatutul alimler <gülüyor> Nebilerin, peygamberlerin varisleridir diyor. Varislere de saygılı olmak gerekiyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir başka hadiste yaşlı bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın yanına gelmek ister. <gülüyor> ve insanlar da ona yer açmak için yavaş ve ağır davranırlar. Aleyhissalatü vesselam ne de? Leyse minna menlem yerham sagirena. وَلَمْ يُوَقِّرْ كَب۪يرًا Küçüğüne merhamet etmeyen, büyüğüne de saygı göstermeyen bizden değildir. De. Yaşlı insanlara ve alim olan insanlara saygı göstermek gerekiyor. Onlara yer vermek gerekiyor. Subhanallah ben bununla karşılaştım biliyor musunuz? Hani buralarda biz genelde sayımız belli, dışarıdan gelen fazla olmuyor. Ama e, Med de, Mekke'de, Medine'de, bir Suriye'de böyle e, İslam'ın böyle açıktan e, anlatıldığı, ondan sonra meclisleri, mescitleri doldurulduğu yerlerde görüyoruz. Bazı şeylere şahit oluyoruz. Hem buradaki şeylerde de var tabi ki, cuma günleri oluyor bazı şeyler, e, cuma günleri vaad esnasında filan. Orada özellikle şahit oldum. Mesela hoca bir kürsüde ders anlatıyor. Alimin bir tanesi. Mekke'nin veya Medine'nin ileri gelen alimlerinden bir. Kalabalık ön taraf dolu tamamıyla. full dolu. İhramlı bir yaşlı amca şuradan çıkıp geliyor insanların arasında yara yara yara geliyor. Arkadan çekiştiriyor tabi talebeler. Otur yerin diye. Kimisi laf söylüyor. Ondan sonra kimisi böyle entaresini çekiyor, şeyini çekiyor, izarını çekiyor filan. Ama o işi bilen alim olan insanlar Onlara durun, bırakın, verin diyor. Adam geliyor, ondan sonra sorusunu soruyor, cevabını alıp gidiyor. İşte aleyhissalatü vesselam, yani bu anlattığım şeydeki gibi, adam kendisine geliyor, ta karşıdan, yanına gel, varmak istiyor. Ama insanlar biraz ağır davranıyor. Onun için aleyhissalatü vesselam ne diyor? Küçüğüne merhamet etmeyen, büyüğüne de saygı göstermeyen bizden değil diyor. Yaşlı insanlara saygı göstermek gerekiyor. Yaşlı insanlar belirli bir döneme geldikten sonra artık yaşlılığın da ötesinde çocuklaşıyorlar. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُمْ Biz kime ömür verirsek onu tersine çeviririz diyor Allah Azze ve Celle Yasin suresinde. İşte buna اَرْضَلِ الْاُمُرُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَفَفَّ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَبِّ اِلَى اَرْضَلِ الْاُمُرُ لِكَيْلَى يَعْلَمُ sizden ve önceden vefat ettirdiklerimiz vardır. Sizden geriye bıraktık da ömrünün rezilliğine Subhanallah Bundan Allah'a sığınıyor. Rezil bir ömür yaşattığımız kimseler vardır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ömrün rezilliğinden. Yani oyuncak olmaktan ve insanlara eziyet etmekten Allah'a adem Allah'a sığınıyor. Rezil ömürden. Ancak böyle bir kimseyle karşılaşırsak Allah Azze ve Celle bize ve ebeveynimize, babamıza, annemize böyle bir şey yaşatmasın. Karşılaşırsak sabretmek gerekiyor. Merhamet etmek gerekiyor. O tür yaşlılara çocuktan daha fazla merhamet etmek lazım. Çocuğa biraz kızı, kızdığın zaman, cezalandırdığın zaman ne yapabilir? Yani bir nevi ıslah olabilir. Ama onlar anlamazlar. Onlar laftan, sözden de anlamaz. Onun için çok merhametli davranmak gerekiyor. Ve dua etmek gerekiyor. Hele bu anne baba ise, İsra suresinde geldiği üzere, daha önce de zikretmiştim. <gülüyor> Onlara rahmet kanadını gerdi. Merhamet kanadını ger ve qur rabbirham huma kema rabbayani ve ey rabbim onlara rahmet et onlar beni küçükken yetiştirip terbiye ettiği gibi sen de onlara rahmet et diye dua etmek lazım Beşincisi, alimleri dinlemek onlara kulak vermek Cerir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste aleyhissalatu vesselam veda hacindeyken diyor ki <gülüyor> insanlara emredin dinlesinler. İnsanlara emredin dinlesinler. Ve ondan sonra buyuruyor ki benden sonra birbirlerinizin boynunu vuran birbirinin boynunu vuran kafirlere dönmeyin. Benden sonra birbirinizin boynunu, birbirinin boynunu vuran kafirlere dönmeyin. Kafirler ne yapar? Birbirlerini öldürürler. Bunlara dönmeyin, bu şekilde hareket etmeyin diyor. Evet burada da mesela küfür kelimesi söz konusu. İki Müslüman birbirini öldürmesi küfürdür. Ama nasıl küfür? Kufur duuna küfürdür. Kufurun aşağısında bir küfür. Yani kastın ameli küfürdür. Bu ehli sünnet vel cemaatin usulüdür. Ameli küfür vardır, itikadi küfür vardır. Ameli şirk vardır, itikadi şirk vardır. Ameli küfür ve ameli şirk insanı dinden etmez ama itikadi küfür ve itikadi şirk insanı dinden çıkarır, İslamiyet'ten çıkarır. El iazu billah bundan Allah'a sığınırım. Evet demek ki e, bilen insanlara ulamaya kulak vermek gerekiyor. Nasihat açık olmak lazım. Allah azze ve Celle birkaç yerde Hud şey e, Salih Aleyhisselam'dan bahsederken onları herafet kavmine e, herafet ettikten sonra Semud kavmini Salih Aleyhisselam der ki: "Lekad eblaghtukum Rabbi Ona nasihtü Yemin olsun ki size Rabbimin risaletini Rabbimin size emrettiği şey yani ben tebliğ ettim. Vana sahdu lakum ve sizin için nasihat ettim. Ola kil la tohi nasihin. Lakin siz nasihatı sevmiyorsunuz, nasihat edicileri sevmiyorsunuz, hoşlanmıyorsunuz. Diyor. Nasihata kulak vermek gerekiyor. Allah için nasihat edene kulak vermek gerekiyor. Onlar nasihatçı mut kavmi nasihat edenleri dinlemediği için, peygamberlerine kulak vermediği için helak oldular. Bilmediği bir şey, e talebe, öğrenen kimse bilmediği bir şeyi işittiğinde, onu bilen bir kimseye tekrar götürür, yani müracaat eder, iyice öğrenir. Ebni Muleyke, Aişe Radiyallahu Anh'a hakkında diyor ki Aişe Radiyallahu an bilmediği bir şey işittiği zaman onu iyice öğreninceye kadar anlayınca kadar Ali Vesselam'a tekrar müracaat ederdi diyor. Ondan sorardı manasına. Yani. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hesap olunan azap edilir. Yani hesap hakkında Tartışan demek bu. Ayşe validemiz de bu men husi be yani hesap olunan azap edilir diye işitince Ay Ayşe validemiz de diyor ki Allah azze ve celle fesfe yuhase be hisabe yisira. buyurmadı mı diyor. İnşikak suresinde fesfe yuhase be hisabe yisira. kim hakkında bahsediyor? Vem mamen udiye kitabu bir Kitabı sağ tarafından verilen kimse, felsefe <gülüyor> yuhası kolay bir hesap görecek diyor. <gülüyor> kolay bir hesap görecek. Ve en galibi ehlihi mesrura ve ehlin'e de sevişte olarak gidecek. E böyle demedi mi hesap kolay? E sağından e, kitabı sağdan verilenlerin hesabı kolay ise niye böyle söylüyorsun dediğinde Ali sırâtü sırâl bu hesaptan ayetteki hesaptan Kast edilen kişilerin diyor hesaba çekilmesi. Sorguya çekilmesidir. Arzdır. Lakin yani benim kastettiğim demek istiyor. Hesap hakkında münakaşa eden, o konuda tartışan, hesap hususunda tartışan, yani kıyametteki hesap hususunda sorguya çekilme hususunda tartışan helak olur. Diyor. Bu bir gerçek, hakikat. Ne yapıyor Aleyhisselatü anla Ayşe Validemizin anlamadığı yeri tekrar izah edin. Onun için bilinmeyen bir şey, anlaşılmayan bir şey olduğu zaman tekrar onu bilen bir insana sormak. Hatta hatta anlaşıldı, anlaşıldı ise önemli konularda teyit almak gerekiyor. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam tahiyyatta salli barik, dört şeyden Allah'a sığınma vesaire vesaireden sonra Allahum hasebni hisaben yesira. Ey Allah'ım, hesabımızı kolay bir hesapla. Al. Bizi kolay bir hesapla hesabımızı gör şeklinde dua ediyor. Tahiyatta yapılacak dualardan biri de bu. Hasebni hisaben Kolay bir hesapla hesabımızı gör ya Rabbel alemin. Bismillah. İlim talebesi Öğrenen kimse Kur'an'dan ve başka şeylerden, öncelikle Kur'an'dan ezberlediği şeylere tekrar dönmeli, müracaat etmeli, hıfsını yoklamalı. Biz bunu zaten peyderpey, mütemadiyen söylüyoruz. Aleyhisselatü Vesselam bakın ne diyor? Ebu Musa radıyallahu <gülüyor> anh'ın revayet ettiği bir hadiste, Kur'an için tekrar ahdi yenileyin, yani ona müracaat edin. Nefsimi elinde bulun, bulunduran Allah'a yemin ederim ki Kur'an diyor, devenin böyle ipinden, ka, e, kaza var, ipten tasmasından neyse artık, ipinden sıyrılmasından diyor, kurtulmasından Kur'an kişiden daha çabuk kurtulur. Daha çabuk sıyrılır gider diyor, Subhanallah. Başka bir hadiste de Kur'an sahibini deve sahibine benzetiyor Aleyhisselatü Vesselam. Deve sahibi nasıl devesini iyi, sağlamca ba bağlarsa, çünkü deve, ya ba yani şey bir hayvan, arsız bir hayvan, bıraktığın zaman hemen gidiyor. Kur'an sahibi de, evet. bölümcü, yani e, Kur'an'dan bir şey ezberlemiş e, bulunan kimse de, hıfzını aynı, aynı böyle deve e, de iltizam gösterdiği gibi, sağlam bağladığı gibi bağlaması gerekiyor. Yani devamlı müracaat etmesi gerekiyor. Devamlı tekrar etmesi gerekiyor. Evet. Kur'an'dan bir şey ezberlemek çok zor kardeşlerim. Ama unutmak çok kolay. Çok kolay. Yani verdiğiniz emeği boşa harcamayın. Ezberlediğiniz şeyi unutmamaya çalışın. Namazlarda okuyun. Haftada olmazsa ayda bir tekrar edin. Aslında ezberler günlük tekrar edilir günlük. Haftada yapamazsanız ayda. Ayda yapamazsanız üç ayda bir yapın. Onu da yapamazsanız Ramazan'da bir yapın. Onu da yapamazsanız geriye zaten hiçbir şey kalmıyor. Allah yardım etsin. Allah gafletten uyandırsın. İlim talebesinin huzuru kalp ile dinlemesi gerekiyor. Kalbinin hazır olması gerekiyor ve güzel bir işte yani ön yargısız dinlemesi gerekiyor ilim talebesinin. Çünkü Allah Azze ve Celle bakın Kaf suresinde inne fi zalike limen qalbun ve huve İşte bu diyor Allah Azze ve Celle, Subhanallah. Kaf suresinde öyle bir kıssa anlatıyor ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam her cuma bunu okurmuş ameller. Kaf suresinde. O bir ve ikinci sayfasını bir okuyun. Ondan sonra bunu söylüyor işte. Bahsetmeyeceğim size. Merak edin, açın, okuyun. Diyor ki, muhakkak ki diyor bu, kalbi böyle hazır olan, huzuru kalp içerisinde olan kalbini hazır etmiş. Ondan sonra. Ve kulak vermiş böyle. El-Gassam'a kulak vermiş. Kendisini hazır etmiş. Kimse için bir öğüttür diyor bu diyor anlattığı şeyler hakkında Allah Azze ve Celle böyle diyor. Demek ki ilim e, talep eden bir kimse, e, öğrenen bir kimsenin kulak vermesi gerekiyor. Kalbini hazir etmesi gerekiyor. Kalbi hazır olacak. Almaya meyilli olacak yani. Başka yerlerde gezelemeyecek. İlim talebesinin Bilim için yolculuğa çıkması ve meşakkatlara tahammül edip katlanması gerekiyor. Bu bu öncelikle nebilerin, peygamberlerin bir metodu. Onlar çekmiş bu çileyi ilk önce. Subhanallah. Kim? Musa Aleyhisselam. Keh Suresi'nde anlatılıyor. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Diyor ki Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir ara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Musa Aleyhisselam hakkında bahsediyor. Diyor ki Musa İsrailoğulların ileri gelenleri, ileri gelenleri arasındaydı. Ve bir adam Musa Aleyhisselam'a gelir. Der ki senden başka daha bilgili, daha alim bir kimse biliyor musun? Dediğinde Musa Aleyhisselam hayırdır. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a vahyeder. Ve de der ki bilakis yani senden daha alim olan Hızır vardır. Hızır Aleyhisselam. Musa da ona ulaşmak için yolu sorar. Allah Azze ve Celle de balığı takip etmesini. Balığı işaret olarak alamet olarak balık balığı denizdeki balığı takip etmesini emir buyurur eder. Musa aleyhisselam da o balığın peşine arkadaşıyla birlikte düşerler. Aynı zamanda ona denilir ki Musa aleyhisselama balığı kaybettiğin zaman kaybettiğin yerden geriye dön. O zaman o adamla zikredilen Hızır Aleyhisselamla karşılaşacaksın karşılayacaksın denilir. Nihayetinde balığın peşine düşerler denizdeki bir balığın. Allah azze ve celle alamet yapmış. Musa aleyhisselam arkadaşına der ki, ayet-i kerimede olduğu üzere, ''Era'eyte iz ile sahra'' Gördün mü? Biz böyle mağaraya, kaya e, sığındığımız zaman, konaklamak için vesaire, oraya girip sığındığımız zaman, ''Fenni nesitul hut'a'' Balığı unuttuk. ''Ve ma'an sanih şeytan şeytana ana'l kura, Bunu bize unutturan ancak şeytandı. ''Qale ki ma kunna Bu bizim istediğimiz şeydi. Ne denilmişti kendisine? Balı kaybettiğin zaman onun izinden tekrar geriye dön. Bu bizim istediğimiz şeydi. Ferdet de Birbirlerini anlatarak balın izi üzere geriye dönenler Fevece'de hadira ve Hızır Aleyhisselam orada bulunan. Bir kısmı söylediğim bir kısmı ait bir kısmı da hadisten. <hazani> evet. Musa aleyhisselam denizleri kat ediyor ta Ne için? Daha alim, kendisinden daha alim olan Hızır aleyhisselama ulaşmak, ondan bir şeyler almak için. Ve bu ümmetin ulemaları ne yapıyor? Hadisçiler, muhaddisler ve diğer alimler memleketlerinden aylarca, senelerce, senelerce, yıllarca uzak kalıyorlar. Diyar diyar dolaşıyorlar. Allah için. Allah onlardan razı olsun. Allah Azze ve Celle onlara rahmet etsin. Onların vesilesiyle bu din naklen, nakıl yoluyla bize kadar geldi. Onların gayretleri, meşakkatleri, tahammülleri, yani ızdıraplara sabretmeleri vesaireleri sebebiyle. Bir buharin hayatını okuyun. Ne kadar çilelere katlanmış, ne kadar yollar kat etmiş. Hakeza Müslüm. Hakeza diğer alimler. İmam Nesai, İmam Ebu Davud. Ondan öncekiler ve sonrakiler. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Hızır Aleyhisselam ile ilgili bir iki şey söyleyeyim. Hızır Aleyhisselam hakkında alimler arasında ihtilaf vardır. Acaba Nebi midir? Yoksa Allah'ın veli kulü mudur diyor. Her iki şekilde de olursa olsun Allah Azze ve Celle ona ilim vermişti. Ancak Nebi olması daha uygun bir görüş. Çünkü ancak Nebiler gayipten haber verebilirler. Ancak Nebiler Hizr Aleyhisselam'ın yaptığı şeyi yapabilirler. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'dan daha bilgin olan yine kendisi gibi bir Nebi, bir peygamber olması uygun olan. Diğer şekilde düşünsek bile Veli olduğunu kabul etsek... Alimlerin bazılarına göre orada da yine Allah Azze ve Celle'nin kendisine o konuda verdiği bir ilimdir. O konuyla ilgili e, detaylı bilgi isterseniz Kehf Suresi'ne ve onun tefsirine müracaat edin. İlim tahsiline hırs gösterilmeli. İlim talep edecek kimse, kimse hırslı olacak. Abu Hureyra radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste denildi ki ey Allah'ın Resulü İnsanların kıyamet gününde senin şefaatinde en çok sevinecek kimse kimdir? <gülüyor> Kim en çok senin şefaatinde sevinecektir dediğinde Ali a.s.v. diyor ki yemin olsun ki ben Ebu Hureyre'den önce herhangi bir kimsenin bu soruyu sormayacağını biliyordum diyor. Bu Ebu Hureyre soruyor ya bunu Ebu Hureyre e, diyor ki, bu diyor senin diyor e, ilme karşı, hadis ilmine karşı, hadise karşı hırsından kaynaklanıyor. Bu soruyu ilk defa Ebu Hureyre soruyor. Ve ondan sonra aleyhissiratü vesselam cevaplıyor soruyu. Diyor ki, kıyamet günü benim şefaatimle insanların en çok sevinecek olanı kalbinden yahut da halis olarak muhlis bir şekilde la ilahe söyleyen kimsedir Allahu akbar. Müjde. Ama bu sadece zikir manasında değil. La ilahe illallah'ın gereğini yerine getiren. La ilahe illallah bir anahtar. Miftahül Cennet. La ilahe illallah. Cennetin anahtarı La ilahe illallah. Ama anahtarın neyi var? Neyi var? Diş. Dişi var. Şimdi neyi var? Bugünlerde neyi var? Şifresi var. Şifresiz anahtar açmıyor kapıyı. İşte o şifreler, o dişler İslam'ın diğer şeyleri İslam'ın rukunları namaz, zekat, oruç hac ve diğer şeyler ilmin yazılması ilim talebesi ilmi alacak kimse unutuyorsa yazacak Mehmet Abi'nin meşhur bir sözü verdim kaybetmemek için kaydetme evet unutmamak için kaydetmek gerekiyor Ebu e, Cüheyfe'nin rivayet ettiği bir hadiste Ali radıyallahu anh ha, diyor ki bu Ebu Cüheyfe e, sizin yanınızda bir kitap var mı diyor diyor o da diyor ki hayır Allah'ın kitabı var yahut da Müslüman bir adama verilen bir anlayış var yani dinde verilen bir anlayış fıkıh var bir de şu diyor, sahife vardır. Yani bir sayfa, bir parça şey vardır diyor. Dedim ki diyor bu Cihayfe Ali'ye, bu sayfa nedir? Dedi ki onda şunlar yazılı. Diyet, esiri serbest bırakma ve kafire karşılık Müslümanın öldürülmemesi. Demek ki bu yazılmış. Ali radıyallahu anh yanında kayıtlı, yazılı bir vesika var. İlim işte bu. Orada ne var? Esirler hakkında bir hüküm var. Ya diyet, yahut da esirin serbest bırakılması ve aynı zamanda kafire karşılık Müslümanın öldürülmemesi. Ne olursa olsun, derecesi ne olursa olsun. Kafir, profesör, devlet başkanı, en insanlara faydalı insan olsun, Müslüman da en aşağı tabak tabakadaki sıradan bir insan olsun, çoban olsun, e, yerler süpüren insanlar olsun insanların gözünde yani yoksa Allah'ın gözünde e, Allah'ın e, indinde diyelim Allah'ın indinde öyle değildir insanlara göre yani insanların gözüne göre en aşağıdaki bir insan olsun Müslüman o kafiri o en üste tepe, e, tepedeki en üst derecedeki dünya e, şeyine göre derecelerine göre öldüren Müslüman'a karşılık Kafir, şey, kafire karşılık Müslüman öldürülmez. Yani Müslüman Allah katında çok izzetlidir. Şereflidir. Fe innel izzete lillahi cemi'a. İzzetin tamamı Allah'ındır. Bir ayet-i kerime de öyle geçer. Fe innel izzete lillahi ve lirasulihi velil mu'minine. İzzet yani böyle <gülüyor> izzet, şeref, güç Allah'ın Resulü'nün ve müminlerindir hangi mümin olursa olsun Allah'ım bizi imandan ayırma, İslam'dan ayırmayı Araplar Rabbil Alemin evet e, ilim talebesi soru sormaktan utandığı zaman başkasına sordurabilir Ali radıyallahu anh kiminle evliydi? Kimle evlendi? Fatıma radıyallahu Fatıma radıyallahu anha. Peki başka kadınla evlendi mi hiç? Hayır. Fatıma radıyallahu anha ölünceye kadar kimseye evlenmemiştir. Evlenmek üzereyken biriyle Ali'sülatü vesselam hutbeye çıkar ve bir peygamberin kızının yanında falancanın kızı falancanın kızı nikah da, e, ortak olamazlar yani e, Ali radıyallahu anh'ın o başka bir kadını Fatıma'nın yanında nikahlamamasını özellikle nasihat ediyor onun için e, Ali radıyallahu anh Fatıma radiyallahu anh'a vefat edene kadar hiç kimseden evlenmemiş. ondan sonra başka kadınlarla evlenmiştir tabii ki Diyor ki ben diyor e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yani bizim anlayacağımız tabide Aleyhisselatü Vesselam damadı olduğum için diyor Fatıma Radiyallahu benim diyor e, mükam altında olduğu için ben soru soramıyordum. Mezim çok geliyordu diyor. mezisi çok gelen bir adamdın ve soru Falanca Falancaya diyor e, Miktad İbn-i Esved'e sordurdum diyor. mezisi çok gelen bir adam ne yapar diyor. O da aleyhissalatü vesselam da dedi ki zekerini, erkeklik organını yıkar ve abdest alır. Mezi kardeşlerim, içi, içimizde gençler var, anlasınlar, yanlış yapmasınlar diye açık, açıklamak istiyorum. Mezi e, böyle yapışkan, beyaz, e, <gülüyor> bir, affedersiniz idrardan önce ve sonra çıkan ama e, meni gibi çıkmayan, böyle e, kuvvetlice çıkmayan bir sıvıdır. Bu, namaz abdestini bozar, husul abdestini bozmaz. Kadında da, erkekte de mevcuttur. Böyle bir şeyle karşılaştığı zaman, özellikle gençler, namaz abdestiyle yetinecekler. Ve isabet eden, eden yeri de yıkayacaklar. Demek ki bir insan utanırsa, soru sormaktan, özel veya genel sebeplerden dolayı başka birisine soru sordurabilir. Fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. İlim talebesinin bir de fırsatı, ganimet bilmesi gerekiyor. Bilen insanlar varken soruyu sorması gerekiyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh hac esnasındayken, aleyhissalatü vesselam hac esnasındayken bir tane kadın şöyle çocuğu alıyor ve kaldırıyor. Yukarıya doğru. Bu çocuk için diyor hac var mı? Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki evet onun için hac vardır senin için de bu çocuğu taşıdığın için getirdiğin için ecir vardır. Yani <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam insanların arasında dolaşırken kadın hemen çocuğu kaldırıyor. Orada soru soruyor. Demek ki e, çocuk hac etti, umur ettiği zaman şartlar yerine getirildiğinde onlar için de hac olmuş olur. Ancak bunu uçağına erdiği zaman e, İslam'ın hacı yani farz olan hac üzerinden düşmez tekrar hac etmesi gerekir. Dinleyen kimsenin özellikle Cuma'da elim talebesinin imama yakın oturması gerekiyor. Nasihat dinleyen kimsenin özellikle cuma kastediliyor. Samurah e, ibni Cünde hadisinde radıyallahu anh diyor ki e, Cuma'da hazır bulununuz. Bulununuz ve imama yakın oturun. Cuma'da imama yakın oturulur. Uzak duran adam diyor, uzak durmaya devam eden, cennette de, cennette de geride bırakılır. Oraya girse bile, cennetin içerisine girse bile geride bırakılır. Yani imamdan uzak duran, nasihattan uzak duran bir insan, bir, diyor alimler. Bir, cennete gi girdirilmekte geriye bırakılır. iki cennete girerse dereceler hususunda en sona kalır diyor. Subhanallah. Yani nasihete kulak veren, e, imama yakın oturan, devamlı ilim halkalarına katılan cennette dereceleri elde ettiği gibi birçok hayırları da elde ediyor, geri kalmıyor. Niyeti halis olduğu sürece. Son olarak 15. madde oturma meclisin oturma adabı ile ilgili başta da söylediğim gibi birkaç şeyi daha ilave edelim ve bitirelim. Allah azze ve celal ya ey amenu iza qila lekum tafassehu fafsahu yassehu e iman edenler size yer açın denildiği zaman ''Yer açın ki Allah da size yer açsın, genişlesin.'' ''Ve izâ kîle lehumu inşuzû fe inşuzû yârfâllâhu lekûm.'' Size kalkın denildiği zaman, niçin kalkın? Yani kalkın da şöyle bir yer açın denildiği zaman, ''Kalkın ki yârfâillâhullebîne mümkün münkû vellebîne vutil ilme daracââd.'' ''Sizden iman edenleri ve ilim sahiplerini derecelere yükseltsin.'' ''Vallâhi bîmâ tâmelûne Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Evet i̇bn rivayet ettiği bir hadiste bir adam yerinden kalkar affedersiniz bir adam bir başka adamın yerine oturana oturmasın. Lakin e, genişleyin ve yer açın diyor. Demek ki e, <gülüyor> bir insan geldiği zaman onu yerimize değil de gel ben kalkayım sen otur şeklinde değil ama yeri açma şeklinde Genişletme şeklinde yer vermek gerekiyor. Yalnız bu yaşlı insan, hasta insan olursa müstesna tabii ki. Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet bir başka hadiste kim oturduğu yerden kalkar da tekrar geri yerine dönerse aynı yere oraya oturmaya daha sahibidir. Yani bir adam meclisten kalktı herhangi bir şekilde. Hemen ganim etmelip oraya şap diye oturduk. Ondan sonra kalkmadık. Böyle olmaz. Bu İslam'ın adabından değildir. Geldiği zaman ona yerini teslim edeceğiz. Amur İbni Şaib'in babasından, dedesinden rivayet ettiği o da dedesinden rivayet ettiği bir hadiste iki kişinin arasını, arasına diyor ancak izinleriyle otur. Gene de bunu çocuklar yapar. Anne ile babanın arasına şak, gelir otururlar. <gülüyor> bir ona, bu yana bakar ondan sonra. İşte orada öğretmek gerekiyor. Hemen fırsat verip yavrum böyle yapma. İki kişinin arasına oturulmaz. Demek gerekiyor. İki kişinin arasına izinsiz oturulmaz. Bu oturma edeplerinden biriniyor. Mecliste de hak eden. Hani konumuz meclis ve ilim ta talebi ya. Eşşerîd ibn rivayet ettiği bir hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor. Ben diyor bir mecliste otururken ama nasıl oturuyormuş bakın. Şu sol elini arkaya atıyor. Ve sonra doğru şöyle yaslanmış bir şekilde otururken diyor, beni gördü diyor. Ondan sonra e, aleyhissalâtu vesselâm buyurdu ki, bu oturuş gazap edilmişlerin oturuşu gibi mi oturuyorsun? Yani bu oturuş gazap edilmişlerin oturuşudur diyor. Bunların oturuşu gibi mi oturuyorsun? Gazap edilmiş kimseler, yani kendisine azap edilmiş Ondan sonra helakın indiği kimseler, müstekbir kimseler, kibirli kimseler. Ve elini geriye sol tarafa atıp, geriye doğru yaslan, yayvan bir şekilde oturma. Bu oturuş tarzı, doğru bir oturuş tarzı değil. Bundan sakınmak gerekiyor. Özellikle sol öle dayanıp, arka tarafa doğru yaslanma. Bu ilim meclisinde, veya herhangi bir yerde fark etmez. Abdullah ibn Mesud'un rivayet ettiği, bir başka hadiste üç kişi olduğunuz zaman iki kişi diyor bir kişiyi bırakıp kendi arasında gizlice konuşmasın. Neden? Bu üçüncü kişiyi üzer diyor. Ama topluluk olduğu zaman iki kişi arasında gizlice konuşabilir. Ama üç kişi olduğu zaman, üç kişi olduğu zaman diyelim ki meclis üç kişiden oluşuyor. iki kişi fısır fısır konuşamaz. Çünkü öbürü yani nişanlar üzülür. Evet, bir de e, alimlerle istişare etmek, onlarla meşbere halinde olmak, görüşme halinde olmak gerekiyor. Din ve dünya işlerinde. Abdullah ibn Amr radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste, bir adam aleyhissalatü vesselama gelir ve ondan cihad için iz izin ister. Aleyhissalatü vesselam, annen baban sağ mı? Der ki evet, o zaman sen onlar için cihad et. Onlar yani bakımını üstten onlara hizmet etti. Ali vesselam burada kişiye göre böyle fetva vermiştir. Kişiye göre yönlendirme yapmıştır. Herkese bir insan bir işe kalkıştığı zaman burada almamız gereken bilen insanlarla istişare edecek. Burnunun dikine dikine gitmeyecek. Özellikle gençler için söylüyor. Ebnümer radıyallahu anh riayet ettiği bir başka hadiste Ömer radıyallahu anh Hayber'de bir arazi elde eder ve bu araziyi ne yapayım diye aleyhissalatü vesselam'a sorar. Der ki aleyhissalatü vesselam'da dilersen sen bunun aslını şey yap, elinde bulundur ve ondan elde ettiğin şeyleri yani gelirleri, semeratleri da tasadduk eder. Ömer radıyallahu da aslı satılmamak, hibe edilmemek ve da bırakılmamak üzere fakirlere, ondan sonra akrabalara, kölelere, köleler hakkında Allah yolunda olanlara, zayıf ve yolcu olan kimselere verilmek üzere tasattı eder. Bundan bu malı diyor, her kim eee üstlenirse yani hizmetini yapmak hususunda sorumluluğunu alırsa eee marufla iyilikle yemesinde ve arkadaşına yedirmesinde de bir beyis yoktur. Zengin olmaksızın yani malı mana malik olmaksızın der. Ömer radıyallahu anh bu malını demek bu şekilde tasadduk etmiş. Buradan anlayacağımız Ömer radıyallahu an sahabenin en büyüklerinden. Celil sahabilerden birisi. Ali sırati dünya hakkı mal hakkında ve ne yapıyor? İstişare ediyor. Ne yapayım diyor. Onun için kardeşler e, kabuğunuza çekilmeyin. Bir sıkıntınız dünya ve ahirete taalluk eden bir meseleniz varsa mutlaka istişare edin bilenlerle. Tecrübeli insanlarla istişare edin. Sır saklamasını bilen, size hayrı tavsiye edecek kimselerle mutlaka istişare edin. Özellikle bilen kimselerle. Müminler ve müminler ve müminatı, bazıları evli ya da evliyatlar, yemurunun bilinir ve yineme Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin velisi dostudur, birbirlerine ille emrede, kötülükten vazgeçirilirlerdir. Vatvasa bilhak, vatvasa bir sabır. Onlar birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederlerdir. نصيحة, din nasihah, din nasihattır. Müminlerin tamamı için. Onun için nasihatlaşalım, birbirimizden istifade edelim. Allah Azze ve Celle dinini kamil bir şekilde yaşamaya çalışan kalbi halis, ameli salih kullarından eylesin. Ve Allah Azze ve Celle bizi katına iman etmiş, ondan sonra talih amel işlemiş ve kendi katından gelen şeye razı olan, musibetlere karşı sabırlı olan kullarından eylesin. Ve bizim hesabımızı kolay yapsın. Bizi ve nesillerimizi istah etsin, bizi bağışlasın. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedün la ilahe illa en testaferik ve ve etubu ilayyik. Ve ahirü de'vânü en rabbil alemin. Şöyle kapatalım. Bir duyurumuz var.